Osmanlı yayın evi takdim eder, Anadolu'yu yurt edinenler, Sarı Saltuk Sultan, Eser Abdülkadir Dedoğlu. Yazan Mehmet Gümüşçaylı, Yöneten Hüseyin Avnioğlu. meclisi toplar. Beyler acelem var diğer obalara at süreceğim. Beyinize haber verin. Hey, hey, Beynize haber salın. Hoca Ahmet Yesevi Meşveret Meclisi toplar. Hoca Ahmet Yesevi Beynizi Meşveret Meclisi'nde görmek ister. Tez haber iletin. Erenler. Yarenler. Allah yolunun yolcuları. Gücümüz Orta Asya yaylalarına sığmaz oldu. Eğer yönünü bulamazsa... ...bu güç yok olur gider. Ama bir de yatağını bulursa, yıllar boyunca akar. Ulu pirim, siz ki eşinize bel bağladığımız, varlığımızın sebebi bildiğimizsiniz. Bu akış ne tarafı olsa gerektir. Hocamız, YSV pirimiz meşveret meclisini toplar dediler. Duyduk ve uyduk. Siz ne tarafı söylerseniz o tarafa doğru koştururuz atlarımızı. Atları koşturmak yetmez miyim? Töreleri, sıraları, bilgileri alıp götürmeniz gerek. Yeni yurtları, buğday başaklarıyla şenlendirmeniz gerek. Susuz köye su, adaletsiz beldeye adalet götürmeniz gerek. Ama illaki... Bildim pirim. bildim. illaki. Dini İslam'ı götürmemiz gerek Onun buyruklarını Yüce Allah'ın adını yaymamız gerek Doğru dedin beyim Doğru dedin Irmağın akacağı yolun adı Şimdi belli oldu Bu yol Nizam-ı Alem yolu Bu yol İlahi Kelimetullah yoludur Bu yola baş koyup Kılıç sallamanız gerek Uluf yerim. Biliniz ki buna inanmışız ve oruna şehadeti göze almışız. Siz bize nereye gideceğimizi, nasıl gideceğimizi söyleyiniz. İşaret verin İsmail'im, bize yürüyün deyiniz. Han töresi, Türk töresi gereği. Beylerin fikirlerini aldık. Bundan gayri işaretimizi bekleyiniz. Bir gün yollara düşürecektir. Siz... Denkleminizi ve obalarınızı hazırlayın. Bundan ötesi bizim işimiz. İşaret geldiği gün bütün Türk ili gösterdiğimiz hedefe doğru yürüyecektir Ulupir'im. Yüzyıllardan beri bize yurtluk eden Asya bozkırlarıyla helalleşmeye başlarız bugünden gayrı. İşaretinizi bekleriz. Çok uzak değil o günler. Ocağımızda yanan kütüklerin yeni yurdumuza doğru uçtuğu gün... Size haber gelecek. Sizler gönüllerlerini alperenlere takip edeceksiniz. Öncüler onlar olacak. O günü bekleyin. Duyduk, duyduk ve duyduk. uyduk. İşaretin duyduk. geleceği duyduk. günü bekleyeceğiz. Erlerim, erenlerim, gönüllü yoldaşlarım. Siz ki yıllar yılı dergahımızı şenlendirdiniz. Nice gönül seferlerini birlik yaşadık. Sözün özüne gelelim. Artık ayrılık günü geldi. Her biriniz aynı özle... ...aynı sözle yola düşeceksiniz. Olup birim. Gönlünüze ayrılık ateşini niye atarsınız? Hocam... Biz sizinle varız ve sizinle var olmaya devam edeceğiz. Ayrılsak da sureti şerifeniz daima hayalimizde kalacaktır. Biri nasıl iştir bu hocam? Yurt mu bitti? Yurtluk, yayla, ot, ocak mı bitti Asya'da? Biz hiçbir yere gitmeyiz. Gideceksin Sarı Saltuk, gideceksin. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? En ileriye sen gideceksin. Bizi kovuyorsan gideriz hocam Gönlünü daratma. Biz kimseyi kovmadık bugüne kadar dergahımızdan Ve kovmayız Aksine Dergahımızın kapısı herkese açık Lakin sizler Siz seçilmiş kırk gönüleri Evet Sizler gideceksiniz Nereye gideceğiz hocam? Aman Allah'ım. Firmiş kolunu ocağın içine soktu. Allah Allah. Şimdi de yanan kütüğü göğsüne aldı. Geyikli baba. Seni diyar Roma saldık. Yanan kütüğün ardından git. O nereye düşerse orada mekan tut. Orada yaşayanlarla bir ol. Bu ocaktan aldıklarınla orada yeni ocağını tutuştur. Gazilik veratını kazan. Yüzümüzü güldür, gerçeğimizi bildir. Karacam, Karaca Ahmet'in. Sen de yürü git Rumellerine. ellerine. Bir yerde mekanın olsun, her yerde çerhan yansın. Bektaş Veli, Suluca Karaca Höy'ü yurtluk verdik. Elimdeki kara dut kütüğü nereye düşerse, Sen de orada konakla. Orayı ışıt, aydınlat. Sarı Saltuk Mehmed'im. Bu yanan ateşin ardından batıya yürü git Yedi krallık yerde nam ve şan sahibi ol İslam'ın adaleti ve büyüklüğünü öğret batıda İşte gideceğiniz yeri bildiniz şimdi, gazilerim, erenlerim ve erlerim. Varacağınız yer, diyar Rumdur. Hazreti Peygamber Efendimizin gönlünün çektiği yerdir. Şimdi, birer birer, diyar Rum'a revan olun. Kırk kapıdan çıkın, kırk kapıdan girin. Ve ocağınızı tüttürün. Duyduk, duyduk ve uyduk. Ne ki elimize ferman gerek. Yol hali bu. Başımıza ne iş gelir bilmez. Yolda belaleye bir düşmeye uğrarsak Fermanımız, fermanımız koynumuzda olsun. Fermanımızı koynunuzda. Gönlümüzü gönlünüzde bilin. Yolda, belde dara düştüğünüzde bilin ki yanınızdayız. Sizi büyük kafilelerle oba beyleri takip edecek. Onlar gelene dek buğday başaklarını yeşert. Yurt tutun, yurtluk tutun oraları. Birer birer düştüler yola. Allahu Teala yardımcıları ola. Diyar Roma, Türk İslam mührünü vuracaklar. Bir bir düşecek köhne Bizans kalaları. Gönüllerlerimiz günü geldiğinde beylerle birleşecek ve akın akın gidecekler batıya. Allah'ım ya Rabbim. Utandırma ya Yüzümüzü kara çıkarma kafirlere karşı. Hepsini ayrı ayrı kayır. Hiçbirinden hidayetini ve inayetini esirgeme. Dara, zora düştüklerinde yardımcı ol yara. Yıllar oldu pirimizin dergahından ayrılalı. Diyarı Rum'a bir sel gibi aktı Türk beyleri obalarıyla. Vardılar gittiler en uçlara. Bizse bir arpa boyu yol alamadık. Ne dersin Yusuf? Ah, Saltuk Pir'im. Yolu siz almadınız ama... ...sizin açtığınız kapıdan Diyarı Rum'a girenler aldı. Osman Bey derler bir yiğit varmış... Bizans'ın bağrına kurmuş otağını. Akın çıkarırmış durmadan Bizans üstüne. Ah Yusuf, Yusuf'um. Kapıları açtık. Ve gönlümüz kapılardan geçip ileri gidenlerden yana. Fakat hocamız Ahmet Yesevi'nin sözleri çınlar hala kulaklarımda.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 Ben sözümün eri olmak isterim Yusuf. Saltuk ağam... ...bizim belimizde gayret kuşa, ...elimizde tahtadan kılıç var. Saray, taç, taht mıdır bizim işimiz? Değildir Yusuf'um... ...değildir. Lakin daralırım günden güne. Kırk yaren ayrıldık dergahtan. Yüzlerce, binlerce insan geldi ardımızdan. Bütün yarenler... ...bir yerlere yerleşti. Toprağa saban salıp... ...buğday başaklarını gördüler... Hatta yeni yurdumuza at verdiler. Anadolu dediler. Sultanım at hepimizindir. Anadolu sözü hepimizin dudaklarından döküldü. Yurt, yurtluk, topraksa buğday başağını görüp... ...koyunlarını aynı topraklarda üç kez kuzulatanındır. Töre gereği böyledir bu Saltuk Pirim Ahmet Yesevi en uca sen gideceksin demişti bana. ...fakat Osman Bey'e bile yetişemedik. Sabır gerekir ağam, sabır. Allah sevdiği kulunu sabır taşında bilermiş. Bil ki bu günler bilendiğimiz günlerdir. Doğru dersin Yusuf. Hele bir bekleyelim, gün doğmadan neler doğar. Öyle pirim, öyle. Hele bir geceyi geçirecek kuytu köşe bulalım. Bir Müslüman bizim misafir eder elbet Yusuf, hiç tasalanma... Yürüyüp gidelim şu yazıya doğru hadi. Uzaktan iki yabancı gözüktü. Kimdir acaba yaranlar? Dost doğru ovaya doğru geliyorlar. Biraz sonra anlarız kim olduklarını. Belli ki düşman değiller. Yoksa böyle gelemezlerdi. Hoş... Düşman olsalar da pek bir şey değişmez ya. Biz bu topraklara kelle koltukta geldik ve vatan kıldık buralar. Kimseye de bir kötülüğümüz dokunmadı bugüne kadar. Halk tekfurların zulmünden kurtuldu bizim gelişimizle. Yabancılar iyice yaklaştı. Bunlar gazi dervişlerden olsa gerek baksana. Evet kıyafetleri ve gelişlerinden belli. Durun bakalım yabancılar. Nereden gelip nereye gidersiniz? Kimsiniz, nesiniz? Akşamın bu saatinde yolunuz ne tarafa? Acele nedir ağa? Ah? Yoldan gelen bir garip dervişe bu kadar sual sorulur mu? Adınız, şanınız yok mudur sizin? Allah'ın iki garip kuluyuz. Misafir ederseniz bu geceyi obanızda geçirmek isteriz. Aa, buna biz değil, oba beyi karar veriyoruz. Öyleyse bizi beyinize götürün. Ee, şey Kim diyelim peki, ne diyelim... Yani bu han töresi gereği Bey'e bunu söylememiz gerekiyor Sarı Saltuk ve can yoldaşı Yusuf dersiniz Ne? Sarı Saltuk mu? Sarı Saltuk. Evet Sarı Saltuk ve Yusuf Bildik Pierre'im bildik. bildik ve tanıdık sizi Kimin malı kimden saklarmışız da haberimiz yokmuş Bizi bağışlayın Hemen Bey'imize haber vereceğiz Buyurun Çadırlarımızın bulunduğu yere gidelim sizi ağırlamak beyimize ve obamıza büyük şeref verecek. Öyleyse bizi beyinize götür ağa ha. ha, bir de şunu biliniz, biz garip dervişleriz. Namda, şan da yoktur bizde. Biz sizi bilir ve tanırız sarı Saltuk Sultan. Bilir ve tanırız. Anadolu'nun kapılarını sizler açtınız bize. Öyle derseniz öyle olsun. Beyiniz hangi çadırda? Onu söyleyin bize. Geldik, geldik işte şurası. Herhalde misafirlerimiz var Gelenlerin ikisi de obamızdan değil ee, Beyim misafirlerimiz var Bu geceyi obamızda geçirmek isterler ee, Acaba ne dersiniz? Bizim kapımız herkese açıktır Yeter ki gelenler dost niyetli olsunlar Kimdir acep yabancılar? Sarı Saltuk Sultan ve Can Yoldaşı Yusuf olarak tanıttılar kendilerini beyim Öyle mi? Sarı Saltuk Sultan ve can yoldaşı Yusuf ha? Evet beyim. Evet beyim, evet. Sarı Saltuk'um ben. Yanımdaki de can yoldaşım Yusuf'tur. Han töresi gereği kapınızda bekleriz. Bütün sorgu ve suallere cevap verdik. Türk töresi gereğini söylemek isteriz. Biz biliriz Türk töresi gereğini Sarı Saltuk Sultan'ım. Misafir ağırlanmak ister. Önüne sofra serilir. Biz bunları biliriz. Fakat güvenliğimizi sağlamak zorundayız. Bunun için size sorgu sual etmişler. Bazen aynı kıyafetlerle düşmanlar da gelir obamıza. Sizi anlarım beyim. Gereğini yaparsınız. Doğru olan da budur. Beyim bizi daha ne kadar bekleteceksiniz ayaküstü? Artık otursak derim. Kusurumuzu bağışlayın karşılamanın heyecanına verin biraz sonra soframız kurulur cenab-ı allah ne verdiyse yemeğimizi yeriz yemekten sonra da sohbet ederiz obanın ileri gelenlerine hemen haber salarım şimdi buyurun çadıra geçelim Beyim Allah sofranızın bereketini arttırsın devletinizi daim kılsın amin Günlerdir böyle bir sofrada bulunmamıştık hazırlayanlar sağ olsun Allah razı olsun Sarı Saltuk Sultanım Bütün bu nimetler Anadolu yaylalarının bereketi bu bolluk sayenizde soframıza gelir Sofradan çekilme vakti geldi. Cümlenizden Allah razı olsun. Afiyet olsun Yusuf. Dilediğin kadar yiyebilirsin. Sofra dilediğince açıktır önünde. Sağ olun beyim, sağ olun. Anadolu'yu nasıl buldunuz beyim? Anlatın hele buraları nasıl yurt tuttuğunuzu. İşareti sizin ocağınızdan aldık Sarı Saltuk Sultanım. Önce sizler yürüdünüz ve ardınızdan da oba oba biz yürüdük yollara. Yükte hafif, paha da ağır eşyamızı, töreleri, sıraları ve bilgileri getirdik Anadolu'ya. Elbet kolay olmadı göç. Geçit vermez dağları, derecesine akıp giden urmakları geçtik. Nice yiğitlerimizi toprağın bağrına bıraktık. Ölümün acısını ve dünyanın... ...faniliğini yaşattı bize göç. Doğru dersin bey. Dünya... ...fani. Fakat bir gaye... ...uğruna yaşanırsa... ...mana kazanır hayat. Bizim de büyük gayemiz vardı... ...Orta Asya bozkırlarından ayrılırken. Aleme nizam verme davasına... ...inanmışız biz. Evet Sarı Saltık Sultanım, evet. Yedisinden yetmişine... ...hepimiz inanmışız bu davaya. İslam diniyle... ...müşerref olan Türk milleti... Elbet cihana hakim olacak Bu küçük obalar büyüyüp birleşecek Devlet imparatorluk olacak Bizim gönlümüzdeki de budur beyim Anadolu'yu ebedi yurt kılarak Dünyanın dört bir yanına akın çıkartılsın isteriz İslam'ın adaletini tanıyacak bütün insanlar Sarı Saltuk Sultanım Obamıza şeref verdiniz Sizin ışığınızla aydınlandık Nereden geldiğinizi biliriz ...lakin nereye gittiğinizi bilemeyiz. Onu biz de bilemeyiz beyim. Her akşam oluşunda... ...sabah ola hayrola der yatarız. Bizimle kalsanız Sarı Saltuk Sultanım... ...yayladan gelliğe göç ederek akar gideriz birlikte. Kalmayız diyemem. Kalırız da diyemem. Bizim görülecek işlerimiz var. Bağışlayın Sultanım. İşiniz nedir ki? Hocam Ahmet Yesevi... Bizi Anadolu'ya gönderdiğinde bana sen en ileriye gideceksin demişti. Fakat biz Söğüt'teki Osman Bey'e bile yetişemedik. Allah'ın izniyle yürüyüp gideceğiz beyim. Buralarda durası değiliz. Obamız 700 kişiden ibarettir. İzin verirseniz biz de sizinle gelelim. Göç hala devam eder. Ardı arkası kesilmez Orta Asya'dan gelenlerin yöreyi gitmek bizim de gönlümüzde. Biz ileriye gidelim ki gelenlere yol açılsın. Beyim, beyim bu konudaki fikriniz doğru. Fakat biz 700 kişiyi ardımıza takıp nereye götürelim? Batıya sarasaltuk Saltuk Sultanım, batıya. Beyim, bırakın biz kendi başımıza yürüyüp gidelim. Yusuf doğru söyler beyim. Siz bir beysiniz ve ne yapacağınızı bizden iyi bilirsiniz. Öyleyse Kararım karar. Bütün obamızla birlikte biz de sizinle geliyoruz. Beyim bu büyük bir sorumluluk. Ben bu yükü taşıyamam. Ben beyim ve obamın sorumluluğunu taşırım. Nice zamandan beri Orta Asya'daki o kutlu ocaktan yetişmiş bir ulu kişinin gelmesini ve bizi buralardan sürüp götürmesini beklerim. Sizin peşinize düşüp geleceğiz Sarı Saltuk Sultanım. Karar sizindir beyim. Biz gayrı müsaadenizi isteriz. Yatma vakti geldi. Sabah ola hayır ola. Gönlünüzü hoş tutun beyim. Mevla her zaman en güzelini bilir. Sizin için ayrı bir çadır hazırlattım Sarı Saltuk Sultanım. Geceyi hoşça geçirirsiniz inşallah. İnşallah. Kalk Yusuf'um kalk, kalk. Sabah oldu. Ne var sarısı Altıkra'ım ne oldu? Bu acelen nedir? Namaz vaktidir. <Gülüyor> Yusuf'um bu gece bir rüya gördüm. Onu anlatacağım sana. Hayır olsun ha hayır olsun. Bu gece rüyamda Hazreti Peygamber Efendimiz'i gördüm. Bana kendi kılıcını, Hazreti Ebubekir'in asasını... ...Hazreti Ömer'in tarahını ve Hazreti Osman'ın kamçısını verdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şefaat ya Resulallah dedikten sonra bana Seyyid Saltuk, Edirne'yi fethet ve Müslüman et. Ümmetim bu yeri elden komasın dedi. Ah, sevinelim Sarı Saltuk ağam. sevinelim. Dün gece oba beyeyi Allah konuşturmuş. Gördün mü? İşte beklediğimiz işaret, işte sabrımızın meyvesi. Gayrı irşad edildin sultanım. Bundan sonra kimse duramaz önümüzde. Gönül gözünüz açıldı gayrı. Bu obadaki 700 kişi de sizin müridiniz. Sen neler dersin Yusufum? Söylediklerini kulakların işitir mi? Sarı Saltuk sultanım. Ne söylediğimi hem bilir hem işitirim. Şimdi hep birlikte namazımızı kılalım. Selamu aleyküm ve rahmetullahi Selamu aleyküm ve rahmetullahi Allah kabul etsin sultan Amin Yusuf'um amin Cemil cümlemizinkini kabul etsin Ve günahlarımızı bağışlasın Amin Yarenlerim Hadi hadi, durun bakalım. Taşınmadır. Taşınma göçtür. Göç, çok büyük bir taşınmadır. Yol yol, kol kol dağılacağız Anadolu'ya. Ve gün gelecek, saracağız bu toprağı kollarımızla. Vatan kılacağız kendimize. Durmak yok. Biliniz ki duran düşmüş demektir. Sarı Saltuk Sultan'ın peşinden ilk süreceğiz. Ötelere... Denizlerin ötesine kadar hep birlikte yürüyeceğiz. Sürülerimizi ve denklerimizi toplayalım bir an önce. Göç yeni bir iş değildir sizler için. Asya'dan ayrıldığımızdan beri tanışırız biz göçle. Herkes işini bilir. Tez olun kardeşlerim. Kaldır kaldır kaldır hadi. Oğlum, Beyim, bağla, görürüm ki yola çıkma emrini vermişsiniz. Bundan gayrı bize yol göstermek düşer. Han töresi gereği bey karşı gelinmez. Sarı Saltuk Sultanım, gayrı beylik bizde değil sizdedir. Ben dahi obadan bir nefer gibi düşeceğim ardınıza. Beylik sizde olduğuna göre işaretinizi bekleriz. Yürü dediğiniz andan sonra yürüyecektir bütün oba. Öyleyse yürüyelim beyim. İlk durağımız... ...Yiğit Öncü Bey'i Oğlu Osman'ın yanı. Oraya kadar durmadan... ...bıkmadan yürüyeceğiz. Sonra nereye gideceğiz sultanım? Sonrasını ben de bilmiyorum beyim. Allah'ın izin verdiği yere kadar yürüyeceğiz. Sarı Saltık Sultanım. Batı diyelim bunun adına. Ha? Batı. Götürelim sancağımızı. Ah, dikelim bir bir tekfur kalalarının üzerine... Osman Bey'le işimizi görmemiz gerek önce Yusuf'un um, Cevaz alıp cevaz vereceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Tekfur kalalarının üzerinde Allah'ın izniyle sancağımız dalgalanacak. Sizi bekleriz Sarı Saltuk Sultanım. Yürü dediğiniz anda bütün oba yürüyecektir. Hazırız. İşaretinizi bekleriz. Öyleyse yürüyelim beyim. Düşelim batının yollarına. Yedi krallık yerde açalım ak sancağımızı. Yusufum, günler oldu yola çıkalı. İçimde bir huzursuzluk var. Buradan öte tekin değil artık yolumuz. Kurt uyur, kuş uyur, düşman uyumaz derler. Endişelenmeyin Sarı Saltuk Sultan. Opa'da yiğitler gündüz kol gezerler, gece de nöbet tutarlar. Endişem onlardan değil Yusufum. Onlar elbette ki vazifelerini yaparlar. Fakat Bizans bitiyor artık. ...ve bunun farkında. Anadolu artık Müslüman oluyor, Türk oluyor. Bilir bunu Bizans ve en olmadık yerde en olmadık işleri yapar. Ne yapabilirler ki bize? Yalın kılıç gideriz üzerine. Yusuf'um, mesele düşmanın üzerine yalın kılıç gitmekte de değil. Mesele bu toprakları vatan kılmakta. Bizden yıllarca evvel Sultan Alparslan... Anadolu'nun kapılarını açtı Malazgirt zaferiyle ve Türk atlıları yalın kılıç geçtiler Anadolu'yu boydan boya. Biz de geçeriz Sarı Saltuk Sultanım. 700 kişilik obamız 7'den 70'e savaşır. Bizim dileğimiz gelip geçmek değil Yusuf'un. Um. Bizim dileğimiz bu toprakları ebedi yurt kılmak. Yel gibi gelip sel gibi geçmek değil. Nesillerden nesillere uzanacak. ...anlatılacak bir destan yazmak, bir vatan bırakmak. Anladım Sarı Saltuk Sultanım, anladım. İşte bunun için su uyur, kurt uyur, kuş uyur, düşman uyumaz derim. Kan dökülmesin isterim. Obamızdan boş yere bir kişinin bile heba olduğunu istemez gönlüm. Bunun için uyanık olmalıyız. Sonra üzerimize vebal düşer. Bu insanlar bizim ardımızdan düştüler yollara. Sarı Saltuk Sultanım, oba yerleşti. Nöbetçiler yerlerine gitti. Ben de vazifemi tamamladım. Herhalde sohbetinizde benim de yerim var. Var beyim var. Buyurun, şöyle yanımıza çökün. Bey, Sultanımızın gönlünde gaileler birikmiş. Durmadan endişelenir. Neden yanadır endişeleriniz Sarı Saltuk Sultanım? Beyim, endişelerim önce obamızdaki canlardan... ...sonra Anadolu yaylasındandır. Bir an önce yerleşeceğimiz yere varıp... ...buğday başaklarını görmemiz gerek... ...bir an önce ulaşmalıyız Ertuğruloğlu Osman Bey'in yanına. İlk menzilimiz orası. Süüt yaylasına varmalıyız bir an önce. Cenabı Allah'ın izniyle varırız beyim. Kaç durak yolumuz kaldı ki... ...birkaç gün içinde Süüt yaylasındayız inşallah. İnşallah beyim, i̇nşallah. inşallah. Lakin önümüz tekin değil... Tedbirimiz ne ola beyim? Tedbirimizi alırız Sarı Saltuk Sultanım. Lakin bunları siz daha iyi bilirsiniz. Bildiğim tedbirlerin dışındaki tedbirleri sorarım beyim. Başka ne tedbir ola ki Sarı Saltuk Sultanım? Öncü kolları çıkmalı ve en az bir günlük yolu bizden önce gitmeli. Kadınlarımız ve çocuklarımız var bunu unutma beyim. Yarından tez yok sözlerinizi tutacağım. Düşmana karşı uyanık olmamızı bir kez daha hatırlattınız bize sarı saltuk sultanım. Düşmana karşı uyanık olmayı hiçbir zaman unutmamamız gerek. Su uyur kurt uyur kuş uyur düşman uyumaz beyim bunu hiç unutma. Öncü kuvvetleri dört nala uzaklaştılar sultanım. Şimdi sıra bizde. Yola revan olma vakti geldi. Yollanalım Yusuf'um. Yollanalım da yol alalım. Kolay değil yeni vatan sahibi olmak. Sarı Saltuk sultanım. Tedbir ola dediniz. Ben de at bindim. Öncülerle oba arasında kol gezeceğim. İnşallah hayırlı haberlerle geri dönerim. Oba tamamıyla sizden sorulur gayrı. Emininiz olur beyim. Gözünüz ardınızda kalmasın. Siz de kendinize dikkat edin. Sağlıcakla gidip sağlıcakla dönün. Sultan, Biz iki garip derviş olarak yolumuza devam etseydik... ...ne bileyim daha iyi olacaktı gibime geliyor. Allah ne yazdıysa onu göreceğiz Yusufum. takdir ilahinin önüne kimse geçemez. Hepimiz bezme ezelde yazılanı yaşayacağız. O mutlak olan Sultan. Ama insan yine de bunun yine desi olmaz Yusufum. Varıp Osman Bey'in dizine bir düşeydik. Gerisi ona kalırdı gayrı. Düşeriz Sultan. Düşeriz. Allahü Teala bize o günleri de gösterir inşallah. İnşallah Yusuf'um inşallah. Şu insanların yükünden bir kurtulsaydık. Biz sultan da bey de değiliz. Han töresini bilmek gerek. Beyliği, sultanlığı bilmek gerek. Ol demeyle bey de sultan da olunmaz. O mesuliyeti tanımak, bilmek gerek. Siz, siz gönüllerin sultanı... Gönüllerin beyisiniz sarı saltuk sultanım. Yusuf'um gönül sultanlığı ayrı, mülk sultanlığı ayrı olur. Bey olmak için bey töresi gereği yetişmek gerekir. Bunun için bir an önce Osman Bey'e ulaşmayı dilerim. Sonra ne olacak sultanım? Sonra gönlümüzdeki sırrın peşine düşeceğiz. Bu sırrı sen dahi bilirsin Yusuf. Siz, siz de duydunuz mu sultanım? Evet, evet. Yusuf duydum. Gözlerimle yazıyı taradım ama hala görünmez atlı. Pek hayır gibi gözükmez. Sultanım atın gelişinden belli süvarinin telaşlı olduğu. Ben de senin gibi düşünürüm Yusuf. İnşallah bir aksilik yoktur. Bakın atlı gözüktü sultanım. Tam bize doğru geliyor. Gelen atlı Sencer. Gelen atlı Sencer sultanım. Sencer bizim ilk karşılaştığımız iki kişiden biri. Yaman bir savaşçı olduğunu söylemişti o babeyi. Bizi karşılaması da Yaman'dı. Bu gelişi de Yaman. Sarı Saltuk Sultan. Sarı Saltuk Sultan'ın derdi. Kendisine haberim var. Açılın açılın açılın gelene. Buradayım Sencer buradayım. Süratını bu yana. Hey, Sencer kardeşim buradayız. Bu yana gel bu yana. Sarı saltuk sultanım. Beyimizin öncelikle selamlarını sunmak istiyorum sana. Aleyküm selam. Aldık kabul ettik. Fakat senin bu telaşın neden? Hele bir atından in soluklar? Sultanım attan inecek zaman değil şimdiki zaman. Hatta ata binecek zaman. Öncü kuvvetleri olarak biz bir grup Bizanslı ile karşılaştık. Önce savaştan kaçtık. Fakat baktık olmuyor. Döndük cenge tutuştuk. Bu sırada beyimiz yetişti Sonra sonra ne oldu? Beyimiz de bizimle birlikte savaşa tutuştu Bu arada bana derhal geri dönerek size haber iletmeyi söyledi Ayrıca Bizansların bu kadar olmadığını Hüsro komutasındaki daha kalabalık Bizans askerlerinin Obamıza doğru geldiğini söylememi istedi Elyoni Rumi ve Hüsro komutanlığında he? Evet sultan. onların komutanlığı Biz onları biliriz Sencer İkisi de Yaman komutanlığı Onları tanıyor musunuz? Yolda, belde gezerken bir handa karşılaşmıştık. Bize bir şey dememişlerdi ama... ...Anadolu'ya Türklerin gelmesine kesinlikle karşı ikisi de. Ama Bizans imparatorunu ve tekfurları da sevmiyorlar. Neyse, şimdi yapılması gereken... ...obanın diğer yiğitleriyle birlikte atlanarak... ...hemen beyimizin yardımına yetişmemiz. Tez toplansın obanın yiğitleri! Obanın yiğitleri tez toplansın! Gayrı vakit geldi. Biz de atlanalım ve tahtadan kılıcımızı kuşanalım... Vakit tamam artık Yusuf. Hocam Ahmet Yesevi'nin sözleri kulaklarımda çınlar şimdi. Sizi tanıdığımdan beri... ...yerinden hiç çıkarmadan taşıdığım kılıç mı tahtadan sultanım? Evet Yusuf o kılıç. Sen bile görmedin onu. O hocamızın bize emaneti. Beyliği öğrenmedik ama... ...savaşı biliriz Yusuf. Ver hele kılıcımızı. Atlanma vakti geldi gayri. Haydi birey itler! Sürün varalım beyimize! Durmak vakti değil bu vakit! Haydi vakti bu Durmak vakti değil bu vakit! yiğitlerim! Vurun düşmana! Sanı Salıtuk Sultanımız şimdi yetişir obamızın yiğitleriyle. Beyim, bunlar dert değil fakat Elionirubi ve Hüslüo bizimkilerden önce gelirse kötü olur. Gelsin bile ne düşünürsün! Bütün Bizans ordusu gelsene olur. Biz cenge devam edelim yiğitlerim. Bir toz bulutu var uzakta. Baklılığa gelen atların sesi de duyuldu! Allah vere de bizimkiler olsalar! Hasan! Vur bir kılıcını! Bırak sizinkileri bizimkileri! Saldır kafire! Yettim bre Boran Bey'im! Yettim! Yiğitlerimizle birlikte geliriz! Dayan Boran Bey'im! Az kaldı! Bile yiğitlerim, Sultanımın sesini duydunuz mu? Bir nefer gibi at binmiş gelir, üstelik ismimi çağıra çağıra gelir! Bile yiğitlerim saldırın kafire! Yetiştik Bolan Beyim, kafir kaçacak geri karar! Vur be sen gelin, vur be karındaşı! Kaçmayın el bre! Elyoni Rumi ile Hüsra yetişti! Savaşa devam edin! Kırklarıyı Anadolu'dan çıkarıncaya kadar savaşa devam edeceğiz! Kaçanı ben tepelerim! Kaç bre Boran bey kaç! Seni tepelemeye geldik! Elyoni Rumi, Gel! Beni gel! Seni beklerim! Söyle Hüsro'ya o da gelsin! Elyoni! Helio ne duydun mu buraya bağıramı? Bizi kim çağırır böyle? Bilirim bre ben bilirim Xero! Bu elinde tahta kılıç tasayan... ...Sarı Saltuk namı ile bilinen dörviçti! Hahahaha! <gülüyor> Fresen ne dersin be? Tahta kılıçla savaş mı olur? Olur ve olur! Ego Xero! Hem de olur ki... ...sen de sasarsın! En iyisi... Geri çekilelim Olur mı buraya olur mu? Kaçtı demezler mi bize? Bu kaçmak değil Durumumuzu belirleyeceğiz Bilirsin ki arkamızda da Osman bey var Sıkışıp Kalmayalım ortada Doğru dersin Çekilme emrini verelim hey Heyyyy hey, Bana iyi yalnızlıklar <gülüyor> Geri çekiliyoruz Savaşa ara verdik <gülüyor> Hepimiz buraya toplanın, o Çekil olun! Çekil olun! Hepimiz siz söyle, lorun ya! Elin olun! Toplanarız! Seyir çekilir, toplanarız! Hizanslıların ardına düşmeyin! Toparlanın! Buraya toparlanın! Boran Bey'in yanına! Boran Bey'in yanına! Şimdi ne olacak Sarı Saltuk Sultanım? Bu keferelerin ne yapacağız? Boran Bey'in, Osman Bey'in yanına bir durak yolumuz kaldı. İstersek bu kafirlere ezer geçeriz. Fakat benim başka bir düşüncem var. Nedir düşünceniz Sultanım? Onları ikna ederek yolumuza devam etmek. Bre Sultanım, onların gözü dönmüş. Nasıl ikna edersiniz? Vardır bir bir, bir Sultanımızın Sencer. Sultanım nedir düşünüyorum Bekleyin ve görün. Ardından gelin fakat savaşmayın. Bakın ve görün. Bu topraklarda buğday başakları nasıl yeşerir, insan gülünün çiçeği nasıl açar. Şimdi atlarınızdan inin ve yürüyün ardından. <gülüyor> Elyoni Rumi! Üsro! Sizinle görüşmek dilerim. Ben handaki dervişim. Beni tanıdınız mı? Hüsrev. Duydun mu? Sarı Sultan bize sesleniyor Fonazi. Duydum, Duydum da ne yapmamız gerektiğini bir düşüneyim bakayım. Ne yapacağız? Varip koparalım kafasını. Kefalet. <Gülüyor> bu kadar kolay mı bu iş seninle? Laftır söyledim işte En iyisi ses verip Ne istediğini öğrenelim Ey Ey sarı saltuk Seni dinleriz Ne istersin Titeliz Sizinle görüşmek dilerim. Konuşup anlaşalım. Sizin dileğiniz nedir? Bizim dileğimiz topraklarımızdan çıkıp gitmeniz. Başka bir dileğimiz yok. Hüsro! Ormandan çıkın yüz yüze konuşalım. İsterseniz savaş tutarız ama... Önce konuşalım. Ne dersin Eyloğum? Doğru söyler mi bu Türko? Çıktığımızda bizi tepelemesinler. Hüsrü, Türkler sözlerinden dönmez. Bize bir şey yapamazlar. Hem sonra gücümüz denk, sablasacayız. En iyisi biz çıkalım ve konuşalım Türk öle. Hadi ses verelim. Hey hey sarı saltu, yanına geleceğiz. Fakat teketek mi yoksa? Hep beraber mi gelelim? Ben tek geleceğim. Boran Bey de on adım arkamda olacak. Sen istediğin gibi gel. Peki. Öyleyse ben de tek geleceğim. Mona. On adım arkamda da Hüsru olacak. Şimdi ortaya çıkıyoruz. Biz geldik Sarı Saltuk, leye, söyle seni dinleriz. Elyon-i Rumi, namın bütün Anadolu'yu tutmuş, orayı da aşmış yayılmış gider. Mertliğin ve dürüstlüğün anlatılır en çok, bir de Bizans İmparatoruna olan kinin. O benim hesabım Sarı Saltuk, sen kendi derdini anlat. Çıkıp gidin topraklarımızdan. Okso. Toprak önce Allah'ın sonra orasını yurt tutup vatan kılanın malı olarak bilinir bizde. Oysa siz boşladınız bu toprakları. İmparatorunuz Konstantiniyye'de zevk ve sefadan başka bir şey düşünmez. Tebası açlıktan kırılırken o sadece kendi etrafındakileri ve onların rahatını düşünür. Sen bunları kimden saklarsın ve hangi topraktan söz edersin? Biz bu topraklarda yıllardır yeşermeyen buğday başaklarını yaşattık Ve niyetimiz insan gülünün açtığını görmek. Onu da göreceğiz. Sizlere dostluk elini uzatmak, bu toprakları hep birlikte mamur kırmak için düştük yola. Adevre siz bu toprakları nasıl mamur kılacaksınız? Yıllardır tastas tas üstüne koymadılar bu memlekette. Gelen çarptı, geçen yıktı. En büyük zararı da imparator verdi. Doğru olan bu. Sizden niye saklayayım? Kızgınlığım da işte oradan kaynaklanıyor. Size çekip gidin dememin sebebi de bu toprakları çok sevmemden kaynaklanıyor. Poli Agapo. Polyagapo. O zaman gel bizimle birlikte ol Müslüman ol Bizleri ve bütün kainatı yaratan Yüce Allah'ın son dini İslamiyeti kabul et Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Şefaatine masar ol <Sessizlik> Sen ne dersin bre Çekelim mi kılıçlarımızı bre Dur Önce bir anlayıp dinleyelim Olmazsa çekeriz kılıçlarımızı. Savaş anlaşamayan insanların başvuracağı son çare. Ne diye savaş lafını tutturduğunuz bilmem. Ben anlaşalım derim. Boran Bey'imiz de anlaşmayı ister. Evet anlaşalım. Ve buraları birlikte vatan kılalım. Gelin siz de katılın bize. Bre hala bize katılın derler. Çek kılıcını Elyon'i çek buraya. Stavsu Hüsru. Sarı Salton söyledikleri çok yalnız değil. Ama gene de düşünmek gerek. Gerekirse çekeriz kılıçlar. Bırakın kılıçları çekmeyi de gelin söylediklerimizi düşünün. Gelin bu topraklarda hep birlikte insan gülünün çiçeğini yeşertelim. Vere ne demek bu insan gülünün çiçeği? Sen bizi kandırmak istersin? Çek caneci Aliyar, çek vere. Stas. Stas. Hadi davranın vreye, ne durursunuz? Madem bu toprakları istiyorsunuz, hadi gelin de alın! Vreye siz nasıl savaşırsınız? Vre sen o elindeki tahta parçasıyla mı savaşacaksın? Hüsro, savaşı sen istedin. Gel ve al ağzının payını. O tahta parçası değil kılıçtır, bunu da bilesin. Savaşmak istemeden ilk olarak savaşacağız. Davran vre Boran Bey! Ah! Bre Turko Sen beni yaraladın Hem de bir tahta parçasıyla Bre elimden kılıcı düşürdün Bu nasıl olur re Bre bu nasıl olur Bu nasıl iştir Tahta kılıçla Nasıl savaş olur Dine bre bu Dine. Bu kılıç Asya bozkırlarından geldi Ve üzerinde pirim Hoca Ahmet Yesevi'nin duası var bu kılıç, yedi krallık yerde nam ve şans alacak! Bu kılıç, İslam'ın nurunu ve adaletini... ...Avrupa içlerine kadar götürecek! Türko! Dur, dur hele! Dur brez be! tahta sırrını söyle! Ondan sonra istersen öldür beni! Durun! Kimse yerinden kıpırdamasın! Emir gelinceye kadar... ...bize bir adım bile yaklaşmayın! Sezde durun, Stavsu, bu bizim meselemiz. Kendimiz halledeceğiz. Geri çekilin. Sizi bir kere daha dinimiz İslamiyet'e davet ediyorum. Gelin bizimle birlikte olun. Bre ben uyacağım sizde. Tahta kılıçta savaşan insanın dini mutlaka bizim dinimizden üstündür. Hüsru. Ne kadar sabuk teslim oldun? Askim oyunu Sen kim... ne dersin? Ben Müslüman olacağım ve insan gülünü göreceğim bu topraklarda. Aklın varsa gel. Sen de bana uy. Bunun başka yolu yok Elioni. Önce yaralarını saralım Hüsro. Gel. Bu tarafa doğru yürü. Gel. Kimseden hiçbir zarar gelmez sana. Gel. Ben gidiyorum Elioni. Sen ister gel, ister gelme. Geliyorum, Hüsroğlu. Ben de geliyorum. Ego, Ertuğ... Yalnız... ...askerlerimiz ne olacak? Söyle vreyi, da gelsin. İstemeyen gelmesin ve... ...gitsin kokmuş Konstantiniyye ve kokuşmuş İmparatora... ...bizim Müslüman olduğumuzu... ...ona karşı sava sezağımızı söylesinler. Hadi vreyi Turko, gir kolumda gidelim. Evet, elyon Rumi. Sen ne diyorsun? Biz gidiyoruz. Ben de geliyorum. Yalnız, bizim yanımıza askerleri de davet edeseyim, kabul eder misiniz? Bizim dinimiz herkese açık. Sadece size ve bize değil, bütün insanlığa Allah tarafından gönderilen son dindir İslamiyet. Bunun için bütün askerleri hatta bütün Bizans'ı Müslüman olmaya davet edebilirsin. Edeceğiz sarı saltuk, edeceğiz zahphanei am edeceğiz. Öyleyse şimdi yürüyelim ve bir an önce varalım Ertuğruloğlu Osman Bey'in yanına. Obaya haber salın, Yoluna devam ederek bize ulaşsın. Osman Bey'in yanına varmak için. Bir günlük yolumuz kaldı. Ben varır giderim beyim. Obayı sürer getirir sizi yetiştiririm. Hasan'ı da yanına al. Biz obanın diğer yiğitleriyle birlikte yola devam edeceğiz. Yolunuz açık olsun Sencar. Sağ olun beyim. Hiçbir şeyden endişeniz olmasın. Sağ salim size yetişeceğiz Allah'ın izniyle. kelimeyi şahadet getirdiniz ve Müslüman oldunuz. Fakat dinimizin yükümlülükleri esas bundan sonra başlıyor. Öncelikle ve her zaman Allahu Teala'nın emirlerine uyacak, ona kullukta kusur etmeyeceksiniz. Kul hakkına riayet edecek, haksız yere kimsenin canına ve malına zarar vermeyeceksiniz. Peki Sarı Saltuk Sultanum kabul ettik ama Herkes bize aynı şekilde davranacak mı? Herkesin sana aynı şekilde davranması ölçü değil. Ölçü Allahü Teala'nın sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla gönderdiği Kur'an-ı Kerim'dir. <Gülüyor> Kur'an-ı Kerim? Ha. Evet <Gülüyor> Kur'an-ı Kerim <Gülüyor> ve Hazreti Peygamber Efendimizin sünnetleri ölçü bunlar. Bunları öncelikle bilesiniz. Sarı Saltuk Sultanım... ...gerekli bütün emirler verildi... ...Allah'ın izniyle... ...yarın ikindi vakti... ...Osman Bey'e kavuşuruz... ...şimdiden ulak gönderdim... İyi etmişsin Boran Bey'im... ...iyi etmişsin... ...şimdi bir meselemiz daha kaldı... ...neymiş meselemiz Bey'im... ...Hüsru ve... ...Elyoni Rumi'nin atlarını değiştirmek gerek... ...siz ne dersiniz... <Gülüyor> ...ne diyelim Sarı Saltuk Sultanım... ...siz... Doğrusunu söylediniz Biz artık Müslüman olduk Eee adımız da değişmeli Ben de aynı şekilde düşünürüm Sarı Saltuk Sultan Öyleyse Elyoni Rumi'ye İlyas Rumi Hüsro'ya da Hüsrev diyelim bundan gayri Hüsrev Ben de İlyas Rumi ''Ne sabuk buldunuz atlarımızı Sarı Saltık Sultanım.'' ''Ben bu atları sizi daha ilk gördüğümde düşünmüştüm. Sözün doğrusu bu. Allah da gönlümüze göre verdi. Askerlerin atlarını da bir bir değiştiririz. Şimdi yavaş yavaş yola düzülelim ve Osman Bey'e ulaşalım. O ulu bir çınar olacak. Gölgesi bütün dünyayı tutacak. Bunu böyle bilesiniz.''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 518-17-71, 511-86-26. Saygılarımızla.